Kürtçe peri masalları. Prenses Rosette Evvel zaman içinde iki güzel oğlu ve bir küçük kızı olan bir kralla kraliçe vardı. Altın sarısı güzel saçları olan küçük kızlarını gören herkes ona hayran olurdu. Prensesin vaftiz töreni yaklaşınca Kraliçe dünyanın dört yanından perileri davet etti ve muhteşem bir ziyafet verdi. Bu harika ziyafet için teşekkürler. Artık sizden izninizi isteyeceğiz. O eski güzel adetimizi unutmayın. Rosette ne olacağını bana söyleyin. Sayın kraliçem, Rosette'in abileri için büyük talihsizliklere neden olabileceğinden endişeliyiz. Hatta onun yüzünden ölebilirler bile. Sevgili küçük kızınız için öngörebildiğimiz bundan ibaret. Size söyleyecek daha iyi şeylerimiz olmadığı için çok üzgünüz. Kral ve kraliçe büyük bir üzüntüye kapıldı. Ertesi birkaç gün kral ülkesinin dört bir yanından papazlara ve bilgi kişilere danıştı. Ama kimse bir çözüm bulamadı. Bu arada kraliçe bebek Rosette'in deşiğinin yanında ağlıyordu. Hayatım anlaşılan son bir umudumuz var. Kral kraliçeye kalenin yanındaki büyük ormanda yaşayan yaşlı bir müzeli olduğunu, uzaktan yakından birçok kişinin ona danışmaya geldiğini söyledi. O zaman gidip ondan tavsiye alalım. Belki perilerin öngördüğü talihsizlikleri önlemenin bir yolunu o biliyordur ne dersin? Ertesi sabah erkenden atlarıyla yola çıktılar. Kralın adamları geriden takip ediyordu. Ormana ulaştıklarında atlarından indiler. Çünkü ağaçlar o kadar sıktı ki atların geçebilmesine imkan yoktu. Müzzevi'nin yaşadığı ağaç kovuğuna yürüyerek gittiler. Müzevi kralla kraliçeyi hemen tanıdı. Hoş geldiniz kral ve kraliçem. Benden dileğiniz nedir acaba? Kraliçe, perilerin rozet için öngördüklerini ona anlattı. Ne yapmaları gerektiğini sordu. Münzevi, prensesin bir kuleye kapatılması ve oradan kesinlikle çıkmaması gerektiğini söyledi. Kraliçe ona teşekkür etti, hediye verdi. Sonra aceleyle kaleye döndüler. Kral, kraliçe ve iki abiyi sıkılmasın diye prensesin tutulduğu büyük kuleye her gün ziyarete gidiyordu. Büyük ağabeyinin adı Büyük Prens, Küçük ağabeyinin adı Küçük Prens'di. İkisi de kız kardeşlerini çok seviyordu. Kısa bir süre sonra kral da kraliçede hastalandı ve aynı gün öldüler. Krallıktaki tüm çanlar çalındı. Herkes üzgündü. Özellikle de Roset. Tahta geçmenizin zamanı geldi efendim. Dükler ve danışmanlar, Büyük Prensi altın tahta oturttu, başına elmas bir taç taktı. Çok yaşa kral! Çok yaşa kral! Kral çok yaşa! Artık kontrol bizde. Kız kardeşimizi o sıkıcı kuleden çıkaralım. Oradan bıktı usandı. Günaydın sevgili abim. Lütfen beni bu sıkıcı kuleden çıkarın. Buradan bıktım usandım artık. Bu çirkin kuleden hemen kaçalım. Çok yakında kral senin için görkemli bir düğün yapacak yem yemyeşil, çimle kaplı, çeşmeler, meyveler ve çiçeklerle dolu güzel bahçeyi görünce hayrete düştü. Vay canına! Bu hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey. Seni bu kadar mutlu eden ne? Nedir bu? Bu bir tavus kuşu. Çok güzel bir hayvan. Burada ilan ediyorum. Tavus kuşlarının kralı dışında hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Ama küçük kardeşim, tavus kuşlarının kralını nereden bulacağız ki? Aa, nerede olursa olsun. Ondan başka kimseyle evlenmeyeceğim. Kral ve prens tavus kuşlarının kralını nasıl bulacaklarını düşündü. Prensesin bir portresini yaptırdılar. Ona çok benziyordu. Tavus kuşlarının krallığı dışında kimseyle evlenmeyeceğine göre dünyanın dört yanında onu aramaya gidiyoruz. Bu arada sen krallığımıza göz kulak ol. Benim için bunca zahmete girdiniz. Çok teşekkür ederim. Krallığa iyi bakacağıma söz veriyorum. Kral ve prens kaleden yola çıktılar. Kral ve prens hiç kimsenin ayak basmadığı diyarlara kadar gittiler. Tanıştıkları herkese sordular Tavus kuşlarının kralını tanıyor musunuz? Ama aldıkları cevap her zaman hayır oldu Sonunda her ağaçta tavus kuşlarının olduğu bir yola geldiler Tavus kuşlarının sesi çok uzaktan duyulabiliyordu Yol onları bir şehre götürdü Burada erkek ve kadınların hepsi tavus kuşu tüylerinden giysiler giyiyordu çok geçmeden kralı gördüler. Güzel, altın bir araçla yolculuk ediyor. Aracındaki elmaslar parlıyordu. Aracı 12 tavus kuşu tüm gücüyle çekiyordu. Kral ve prens tavus kuşlarının kralını görünce çok sevindi. Buralı değilsiniz anlaşılan. Kimsiniz siz? Efendim, abim kraldır. Sizin gibi. Bense prensim. Bu da... Kız kardeşimizin portresi. Prenses Rosette. Onunla evlenmek ister misiniz diye sormaya çok uzun yoldan geldik. Saçı gibi yüreği de altın gibi midir? Yüz kat daha fazla altın gibidir. Tamam o zaman. Onunla evleneceğim ve onu çok ama çok mutlu edeceğim. İstediği her şeye sahip olacak. Onu tüm kalbimle seveceğim. Ama sizi uyarmak zorundayım. Eğer yüreği iddia ettiğiniz üzere altın gibi değilse sizi cezalandıracağım. Ah Elbette. Kabul ediyoruz. Pekala. Şimdi krallığım konuk odasına gidin ve prenses gelene kadar da orada kalın. Kısa süre sonra Rosette abilerinden bir mektup aldı. Tabus kuşlarının kralını bulduklarını... Bir an önce tüm değerli eşyalarını toplayıp oraya gitmesini, tavus kuşlarının kralının onunla evlenmek için beklediğini yazmışlardı. Tavus kuşlarının kralı bulunmuş. Benimle evlenmeye hazırmış. Rosette, ağabeyinin krallığını şehrin en bilgi adamına emanet etmeye karar verdi. Her şeyle ilgilen. Kral dönene kadar insanları mutlu ve hoşnut olmasını sağla. Yanında sadece dadısını, dadısının kızını... ...ve küçük yeşil köpeği Freske alarak yola çıktı. Bir tekneye binip denize açıldılar. Rosette ve Freske uyuyunca kötü kalpli dadı kayıkçıya yaklaştı. Bir servet sahibi olmak ister misin? Elbette isterim. Tamam. Prensesi denize atmama yardım edersen sana tam yüz altın vereceğim. O boğulunca güzel giysilerini kızıma giydireceğim. Ve kızımı tavus kuşlarının kralına götüreceğim. Onunla evlenmeyi kabul edecektir. <gülüyor> Yüz altın alacağını düşününce kötü dadının teklifini kabul etti. Kötü dadı, kayıkçı ve dadının kızı prensesi tüylerden yapılmış yatağa ve köpeği friskle suya attılar. Şansına prensesin yatağı tamamen çok nadir bulunan anka kuşu tüylerinden yapılmıştı ve suyun üstünde kalma özelliğine sahipti. Roset sanki hala teknedeymiş gibi yatağın üstünde yol aldı. Birden uyanan Frisk havlamaya başladı. <gülüyor> Öyle uzun uzun ve yüksek sesle havladı ki Roset ve tüm balıklar uyandı. Prensesin yatağının etrafını sardılar ve kafalarıyla yatağa dürtmeye başladılar. Bizi kandırdılar. Kötü kalpli dadı ve kayıkçı artık çok uzaklaşmıştı. Acele edip hemen karaya çıkalım. Tavus kuşlarının kralının şehrine yaklaşmış olmalıyız. Hemşirenin kızı Rosette'in en güzel elbisesini giydi. Baştan aşağı elmaslarla kaplıydı. Tekne tavus kuşlarının kralının ülkesinin kıyısına ulaşmıştı. Tekneden indiğinde kralın prensese refakat etmesi için yolladığı tavus kuşları çok şaşırdı. Bana yiyecek bir şeyler getirin yoksa ikinizin de kafasını uçururum. Hem altın rengi saçları yok hem de küt. Biri. zavallı kralımız için kötü bir iş. Dünyanın diğer ucundan getirmeye değmez biriymiş. Tren alayı uzundu ve yavaş yavaş ilerliyordu. Hemşenin kızı araçta oturmuş, kraliçe gibi görünmeye çalışıyordu. Elinin ulaştığı herkese tokat atıyor, hepsini çimdikliyordu. Bu arada Roset ve Fresk balıkların yardımıyla tavus kuşları krallığı kıyısına ulaşmıştı. Çok teşekkürler arkadaşlarım. Asla yardımınızı unutmayacağım. Öykülerinizi arkadaşlarıma ve aileme anlatacağım. Acele etmeliyiz. Yolu göster Frisk. Tören alayı saraya ulaştı. Tavus kuşlarının kralı Rosette'in abileriyle prensesi karşılamak üzere bekliyordu. Sahte kraliçe aracından indi ve yakınındaki bir tavus kuşuna tekme attı. Çekil yolumdan! Ne? Kendinize kral ve prens diyen siz iki serseri nasıl bana oyun oynarsınız? Kardeşinizin altın renk saçı yok. İyi biri olmadığı da ortada. Bu taş kalpli yaratıkla evlenmemi mi öneriyorsunuz bana? Ama o kız kardeşimiz değil. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Yalanlar yalanlar. Hepsi yalan. Muhafızlar... Onların ve kız kardeşlerini büyük kuleme hapsedin. Durun. Roset peşinde friskle tavus kuşlarının kralına doğru koştu. Kralın önünde diz çöktü. Ah, tavus kuşlarının kralı. Gerçek prenses Roset benim. Orada benim gibi giyinmiş olan kişi aslında dadımın kızı. Tavus kuşlarının kralı şoke oldu. Rozet olan bitini tavus kuşlarının kralına anlattı. Muhafızlar, dadıyla kızını yakalayın, onları iple bağlayın ve denize atın. Hemen! Muhafızlar hemen erkek kardeşleri bıraktı, kötü kalpli dadı ve kızını yakaladı. Rozet, tavus kuşlarının kralına döndü ve şöyle dedi. Ah, tavus kuşlarının kralı! Lütfen onlara zarar vermeyin. Aç gözlülüklerine kapıldılar ama lütfen onları affedin. Onları affederseniz kesinlikle hatalarından ders alır. Bir daha hiç kimseye zarar vermezler. Roset'in kötü dadı ve kızına gösterdiği merhametten çok etkilendi. Oysa onu öldürmeye kalkmışlardı. Gülümsedi. Senin sadece saçın değil, yüreğin de altın gibiymiş Roset. Gerçekten de çok ama çok etkilendim. Tavus kuşlarının kralı kötü dadıyı ve kızını affetti. Dadı tüm elbiselerini, mücevherlerini ve altınlarını Rosette'e geri verdi. Tavus kuşlarının kralı, kral ve prens'ten ona gösterdiği kötü muamele için birçok kez özür diledi. Hemen düğün yapıldı. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Lüks içinde yaşayan ve en güzel yiyeceklerle şımartılan Frisk de sonsuza dek mutlu yaşadı.